Devam ediyoruz. En son almış olduğumuz bahis, kalmış olduğumuz, üzerinde e, şerhini yapmış olduğumuz bahis e, Na'y. Yani ölen kişinin e, ölümünün haberi verilmesi hususuydu. Daha önceki derslerde buna değinmiştik. En-Na'y deniyor buna. En-Na'y. En nay iki türlü e, olur birisi, birincisi cahiliye dönemindeki Arap müşriklerinin yapmış olduğu naik. Böyle yüksek yerlere çıkarak ağıtlar, ağıtlar yakarak bir kimsenin ölümünü e, haber vermek böyle çarşılarda, e, sokaklarda, cadde başlarında, evlerin çıksında adamlar tutarlar. Olar da Birisinin öldüğünü ilan ederlermiş. Bununla alakalı olarak Huzaifet ebnül Yemen radıyallahu anhudan ee, rivayet olunan bir hadis var çünkü bu hadis hükmünde ee, Diyor ki Hüzeyfetübnü'l-Yaman Kâne idâ mâta lehul meyyit fekala la bihi ahada. E, yakını tanıdığı birisi öldüğü zaman e, Etrafındaki nere şunu dermiş Ne yapmayın la bihi Yani öyle so dışarıda şuna buna Haber vermeyin e inni akhafu an yakuna na'yen korkuyorum ben korkarım ki bunun na'y olmasından korkuyorum Çünkü diyor inni semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanhâ anin na'y Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in na'y ee, yani ölünün haberinin verilmesinden yasak ettiğini diyor ne yaptım duydum Bu hadisi Tirmizi rivayet ediyor Hasan görüyor İbn Mace rivayet ediyor Ahmet İbn Abd'i rivayet ediyor Şeyh Albani rahimahullah da diyor ki İsnadu hasen kema kale hafiz fil feth. Şeyh Albani diyor ki Hafız İbni Hacer'in feth dediği kitap hangi kitap? İmam-ı Bukhari'nin sahihine, sahihine yapmış olduğu şerh. Fethül Bari. Burada Hafız İbni Hacer bu hadise hasen diyor. Şeyh Albani de rahimahullah bunun hasen olduğunu onaylıyor. Ee, dediğimiz gibi nay kelimesi ölünün, ölümünü ilan etmek, haber vermek. Ee, bu cahiliye döneminde öyle bağıran insanların yapıldığı, yaptığı gibi sokaklarda, çarşıda, pazarda yapılıyorsa e, bu ne olur? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in az önce okumuş olduğumuz hadisteki yasakladığı na'iye girer. Ama bizler biliyoruz ki e, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem e, Necaşi vefat ettiğinde, Necaşi öldüğünde, Haberşistan'ın meliki kralı e, ne yapıyor? Ebu Hureyre diyor ki, Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem na fil yevmi lezî mâ tefihî Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Necaşi'nin öldüğü gün ne yaptı? Onun ölümünü ilan etti. Necaşi Habeşistan'da ölüyor. Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bunu ilan ediyor. Kharaca ilel musallâ ve musallâya namazgâha çıktı. Fesaffe <gülüyor> bihim ve insanlara ne yaptı diyor? Saf tutturdu. Namaz kıldırdı. Cenaze namazını kıldırdı. Ve <gülüyor> arbaan ve dört tekbir aldı. Yani dikkat ederseniz Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam Necaşi'nin gıyabi namazını kılıyor. Güya bir namazı kılmadan önce de ne yapıyor? Ölümünü nay ediyor, haber veriyor. Şimdi ilimehli bugün bu nay meselesiyle yani ölümü, ölen kişinin ölümünün ilan etmesi meselesiyle alakalı fetvalar vermişler diyorlar ki şayet e, hani gazetelerde böyle adamın yani ölümü ilan veriliyorsa işte falanca ailenin yakın acı kaybımız, yakınlık kaybı, kaybolmuştur cenaze şurada kılınacaktır ve bununla. Çarşaf çarşaf böyle gazete ilanları verilerek paranın israfı, orada aile şeyi vefat haberini veren ailenin reklamı kastediliyorsa ki çoğunlukla bu kastediliyor. Bunlar caiz değildir. Cahiliye ne ayi? Yani cahiliyede sokaklarda, çarşılarda ne yaparlarmış? Bağırlarmış. Bugün de ne oluyor? Gazetelerde sayfa sayfa ilan veriliyor. Bundan hiçbiri caiz değildir. Caiz olan kısmı nedir? Mesela bir, birisinin e, yakını ölmüştür ya da bir, bir tanıdığımız kimse ölmüştür. Bunun cenaze namazı kılınacaktır. Onun cenaze namazının kılınacağını insanlara haber vermek adına e, herkes tarafından duyulsun diye e, ilan ediliyorsa, haber veriliyorsa buna da e, caiz diyorlar. Çünkü buradaki maksat ne? Buradaki maksat ölen kimsenin e, cenazesinin kaldırılacağından onu tanıyan insanların ne olması? Haberdar olması. Evet. Bu e, Necaşi hadisini e, Bukhari ve Müslimde yapmakta? Rivayet e, etmekte. Hatta e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına diyor ki sonradan, Necaşi'nin namazını kıldıktan sonra diyor ki Necaşi ile alakalı ashabına istagfiru li ahikum. Kardeşiniz için Allah'tan istikfar dileyin, aftreyn, dileyin, başlanma dileyin. Burada e, İmam Bukhari bir e, başlık atmış, diyor ki: "Babur ra'juli yen'a ila ahlil meyit bi nefsii", diyor ki İmam Bukhari, babur ra'jul, e, kişinin yen'a ila ahlil meyit bi nefsii, kendisi başı, kendi başına e, ölü halkına ne yapması? cenazesinin haber verilmesi, gidip onlara başsağlığı dilemesi, bölümünü ilan etmesi, haber vermesi. Hafize bin Hacer diyor ki ve faidatu hadi't-terceme'l-işaretü ila en-na'y leysa mamnu'an kulluhu. Bu terzemenin bu babın diyor başlığından da anlaşıldığı üzere nay'ın diyor tümünün memnu' olduğu, yasak olduğu anlaşılmaz. Yani İmam Bukhari'nin görüşü de bu. Dediğimiz gibi nay iki türlüdür. Cahiliye müşriklerin yapmış olduğu nay. bir de ee, ölümün haber verilmesi için yapılan Nay. Diyor ki Hafız İbni Hacer İnnemâ Nuhiye ammâ kâne ehlul cahiliyeti yasna'ûnehu ve neha Resulullah sallallahu aleyhi ve nehi nehyettiği şey nedir? Cahiliye halkının yapmış olduğu şeylerdir. Fekânû onlar yursilûne men yu'lünü bi'haber al meyyit ala ebvâbid dur vel esvâk. Çarşılarda da, binalarda, evlerde ne varlardı? Bir kimsenin ölümünü ilan ederlerdi. Bugün de ona benzer ne yapılıyor arkadaşlar? Sala veriliyor. Sala veriliyor. Camide bakıyorsun, ooo diyorsun biri ölmüş. Bu da cahiliye adetlerinden bir adet. Böyle ki yapılış tarzıyla peygambere salavat olsa bile. Evet, bu bahisten sonra Şeyh Albani Rahimahullah'ın geçtiği diğer konu, diğer bahis, alamatu husnil khatime. Hustul Hatime kişinin bu dünyada e, güzel bir şekilde hayatını sonlandırması, ruhunu teslim ederken güzel bir şekilde teslim etmesinin alametleri nelerdir? Yani biz bir kimse öldüğü zaman onun ölüm kıssasını dinleriz genelde. İnsanlar onun böyle çok rahat öldüğünden falan bahsederler. Ve insanlar arasında böyle bir ölümün e, daha böyle efdal olduğu, daha böyle hayırlı bir ölüm olduğu sanki kabul edilir. Hani böyle yatağında kıvranarak, can çekişerek ölenin ise böyle çok acı çekti, vah vah vah diyerek e, anlatıldığını görürsünüz. Ama ölçü bu değil arkadaşlar. Mesela az sonra rivayetlerde de gelecek. E, yani kişinin e, mesela ölüm döşeğindeyken diyor, alnından ter akması, ter dökülmesi, alnından ter boşalması, e, o kimsenin hayra alametini gösteriyor. Az sonra rivayetlerde zikredeceğiz inşallah ondan sonra kişinin karın ağrısından ölmesi, loğusa kadının loğusalık döneminde ölmesi, yahut karnında çocuğu olan hamile kadının o şekilde ölmesi, denizde boğulanın o şekilde ölmesi, yahut binada enkaz altında kalanın ölmesi, bunların hepsi şehitler kısmında zikrediliyor. Az sonra zikredilecek birkaçı hariç şehitler kısmında addediliyor. Bu sebeple Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sünnetleri bu konuda bizim için ölçü. İlk e, Şeyh Albani rahimehullah zikrettiği şey şu. Nutkuhu bişehadeti 'inda'l-meut. Ölen kimsenin ölüm esnasında kelime-i şehadet getirmesi. Bu onun hayırlı bir ölümle, güzel bir ölümle gittiğinin en birisi, alametlerinden bir, ta bir tanesi. Çünkü biliyorsunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men kana ahira kelamihi la ilahe illallah dakhala'l-cenne." Kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. Evet tabii bu e, rivayetlerin farklı lafızları da var. Mesela diyor ki Resulullah (s.a.v.) "Memin nefsini temutu ve hiye la ilahe illallah anni Rasulullah. Yerciu zalike ila kalbin muqinin illa ghafarallah leha." diyor. Hiçbir nefis kelime-i şahadet Allahu Teala'nın ibadete layık tek ilah olduğuna şahitlik etmeden ve benim onun resulü olduğumu söylemeden ve bunu mukin yakın olarak kalbinden e, söylemeden ne olmaz söylemeden söylemeden ölürse Allah söylemeden e, söyleyerek ölürse Allah Teala onun günahlarını affeder. Bakın burada az önceki hadise biraz daha ne yapıldı? Şerh yapıldı. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleriyle ne diyor? Yerci özellikle zalika kalbin mukin. Nasıl bir kalbe dönecek? Bu dil ile telaffuz edilen kelimeyi şahit Eşhadu en la ilaha illallah ve sözü hangi kalpten gelecek? Ila kalbin mukin. Yakin üzere söylemiş bir kalp. İlmihalde diyor ki bunun emareleri dünyada o adamın namaz kılması, ortaya salih ameller dökmesi. Bunun en başında namaz kılması. Diyorlar var yani bir insan kalbinden yakînle söylüyorsa bunun semeresi namazdır. Bu diyorlar bir mihnek taşıdır. Bir insan namaz kılmıyorsa demek ki bu adam diliyle sadece söylüyor. Kalpten kaynaklanan, kalpten gelen yakîn ile değil. Evet. İkinci husus dediğimiz gibi az önce kişinin alın teriyle ölmesi. Ölüm şeyinde böyle alın ter boşalması. Bu konuyla alakalı Buraydetübnül Hasib radıyallahu anhu ennehu kânebi khorasan khorasandayken fe'âde akhen lehu ve marid hasta bir kardeşini ziyaret ediyor. Daha önce söylemiştik hasta ziyaretinin ne kadar faziletli olduğunu. 70 bin tane melekin Hasta ziyareti yapan kişiye sabah lin e, e, sabah ziyaret ettiyse o kişi kardeşini 70 bin melekin istiğfar ettiği, Akşam ziyaret ettiyse sabaha kadar akşam 70 bin tane meleğin istiğfar ettiğini söylemiştik. Böyle bir fazileti var. Sahebeyi de görüyorsunuz. Khorasan'da ne yapıyor? Bir kardeşini ziyaret ediyor, hasta kardeşini. Fawajdahu bil ma'ut ölüm döşeğinde buluyor kardeşini. burayı da radıyallahu anh. Wa ida hu bi araq Alnında ne var? Arak, ter. Yani alnından pütür pütür ter atıyor. Ve kâle Allahu Ekber. Diyor ki burayı da radıyallahu anh, Allahu Ekber, tekbir getiriyor. Semîtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mehekûl, mevtu'l mu'mini bi'arakil cebîn. Yani mü'minin ölümü nasıl olur? Alın teriyle olur. Yani alnının terlemesiyle olur. Hatırlarsanız geçen hafta Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyordu? Beni seven kimse ne yapsın? Fakirliğe hazırlansın. Yani bu böyle bir şey. İşte mümin ölmenin alametlerinden bir tanesi de alnının terlemesi. Bu hadisi İmam Ahmed rivayet etmekte. Mesai rivayet etmekte. Ee, diğer bir husus el mevtu leyletel cum'ati veya naharha. Yani bir kimsenin e, ölümünün güzel bir ölüm olduğuna işaret eden Emarelerden, işaretlerden bir tanesi de kişinin cuma günü gecesi ya da yani perşembe gecesi olarak biliniyor bu zaten perşembeden başlıyor. Ya. Aleykümselam. Yahut da cuma, cuma günü gündüz ölmesi. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ma min muslimin yamutu yawmal cum'a au leylatal cum'a bir müslüman cuma günü yahut cuma gecesi ölürse illa veqahullahu fitnetel kabri. Allah Teala onu ne var? Kabrin fitnesinden, kabrin imtihanından korur. Aleyhisselam Demek ki bu güzel bir emare, güzel bir alamet, güzel bir işaret. Bu hadisi de İmam Ahmed rivayet etmekte. Şeyh Albani Allah diyor ki Al-Hadis bi mecmu'u turuqihi hasenun ev sahih. Hadis diyor, bütün rivayet yollarına bakıldığı zaman hasendir Yahutta da sahih derecesine yükselmiştir. Demek ki cuma günü ölmek de hayırlı bir ölüm, güzel bir ölüm. Sonuçta herkes bu dünyadan öyle ya da böyle ayrılacak arkadaşlar. Yani hiçbir kimsenin aslında şu dünyada ibretle düşündüğü zaman Cumartesi günük hadis tellerinde de söylediğimiz gibi, e, İmam Ömer'in de dediği gibi geceye girdiğin zaman ne yapma? Felâtan talbiyi sabah, sabahı bekleme. Nitece insan akşam yatağına dinlenmek için giriyor, sabahın ölüm haberi geliyor, öyle değil mi? Nitece insan evinden işine akşam geri dönmek, ailesiyle beraber yemek yemek için dönmek için çıkıyor, ailesine evine. Bir yarım saat sonra, 15 dakika sonra ölüm haberi geliyor. Önemli olan Önemli olan, hayırlı bir şekilde ölmek. Yani herkes ölecek. Hayırlı bir şekilde ölmek için de hayırlı bir şekilde yaşamak lazım. Evet, dördüncü husus, kişinin Hüsnül Hatime ile güzel bir ölümle öldüğüne işaret eden dördüncü husus. Ölüm, ölümünün savaş meydanında gerçekleşmesi. Yani şeyt olmasın. Allah Teala buyuruyor ki: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا". Allah'ım ölenleri ne yapmayın. Ölüler sanmayın. "بل احياء عند ربهم". Onlar Allah katında diridirler. Allah katında. "يرزقون". Ne yapılmaktadırlar? Rızıklandırılmaktadırlar. Birçok tarikatçının birçok ölülerden yardım senin bu ayetle delil getirdiğini duymuşsunuzdur. Hatta bununla ilgili böyle bir şeyde anlatılır. Bir gün bir birisi demiş ki adama, ya işte sizler ölülerden yardım istenmez. Ölülere seslenilmez diyorsunuz. Ama bak allah Teala onlara ölü demeyin şehitler hakkında. Onlar diridirler diyor. Demiş. Bu adam da fıtrat üzere bir adammış. Kur'an-ı Kerim'i okuyan bilen bir adammış. Demiş. Peki ayetin sonunda ne diyor? Ayetin sonunda onlara yurzequn Onlara zık, rızık verilir yani Allah onlara rızık verir. Yani onlar sesleri rızıklandırmazlar. Onlara seslendiğiniz zaman, onlara e, onlardan bir şey istediğiniz zaman size yardım ederler, rızık verer demiyor Allah taala demiş ki, halbuki ayetin iniş sebebini de e, biliyorsunuz. İnsanlar e, Allah yolunda öldürülenleri ne yapıyorlar? E, ölü zannediyorlar yani e, şehit olanlar. Öbür tarafta cennetlere girdikleri zaman, cennetle müjdelendikleri zaman yeryüzüne tekrardan dönmek istiyorlar. Tekrardan öldürülüp, tekrardan şehit düşmek istiyorlar. Bu şekilde de allah Teala bu ayeti indiriyor. Yani onlar Allah katında diridirler. Allah katında diridirler. Ve onlara rızıkla, rızıklandırılırlar. Yani Ona rızık vermezler. Rızıklandırılırlar. فَرِحِينَ بِمَا اَتَهُمُ اللّٰهُ مِنْ allah Teala'nın kendilerine vermiş olduğu lütuftan dolayı çok diyor, mutlu dururlar onlar. Ve stepşirune bildediğine lem yel hakkıbim min kalfi Ve onlar o cennete girenler Allah taradan şunu istiyorlar, ya yani müjdeleyelim Hayatta kalanlara müjdeleyelim yelim, şahadetin ne kadar güzel bir şey olduğunu. Ayetler diyor, ve stepşirune bildediğine lem yel hakkıbim. Henüz onlara katılmamış olanlara bunu müjdeler müjdelerler. Allah kafunaleyhimallahum yahzen on, onların üzerine bir korkunun ve hüzünün olmadığını istebşirûn bi ni'metin min Allâh ve fadl, Allah katında bir nimetin ve bir fazlın, bir lütfun müjdelerler. Ve enne Allâh lâ yudî'u ecra'l mü'minîn. Allah Teala müminlerin ecrini zayi etmez. Evet, şahadet çok önemli bir husus. Eee şehit olarak ölmek de Allah yolunda şehit olarak ölmek de husnül hatimenin bir alameti, bir işareti. Mükafatları var. Mesela Nebi sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki لِلْشِحِيدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتْتُ خِصَال Şehidin Allah katında altı tane aleyküm selam hasleti vardır. Allah katında altı tane hususiyeti ona has özellikler vardır. Nedir onlar? Yok لَهُ فِي evveli defatin min دَمِهِ Vücudundan çıkıp yere damlayan ilk kanı ile birlikte bütün günahları affolunur. Yani Araba çarpan adamın da binadan düşen adamın da vücudundan kan sıçrıyor yere ama şeytininkisi gibi değil. Ve yara min el cennet. Cennette gideceği yeri görür, oturacağı yeri görür. İki. Ve yu'zaru min Kabir azabından korunur. Şehitler kabir azabı görmez. Ve yemanul faz'al ekber. Faz'al ekber nedir arkadaşlar? İlim ehli diyor ki Enbiya Suresi'nde de geçtiği üzere kıyamet günü ateş yaklaştırılır insanlara. Ve ateş fokurdamaya başlar. İşte kafirler ve asiler, günahkarlara ateş öyle yaklaşır ki onları tutacakmış gibi olur. O gün çok büyük bir korku olur onlar üzerine. Kafirlere, asilere, isyankarlara, günahkarlara. Şehitler bu büyük endişe duyulan korkudan da nedir? Güvendedirler. Ve yuhalla hilyete el-i'mân. <Sessizlik> İman süsleriyle süslenirler. Ve yuzevac min min el huru'l ayn hurilerle, huru'l ayn'lerle la bağlı evlendirilirler. Ve yüşeffa'us fi 70 insanan min akarebihi ailesinden akrabalarından yetmiş tane kişiye şefaat çıkarılırlar diyor Paresat Vesselam. Bu hadis imam Tirmizi rivayet etmekte, İbn Mace rivayet etmekte. Bunların istatları sahih. Diyor ki, bir rivayet, başka bir rivayet, İmam Nesai'nin rivayet ettiği bir hadis. اَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ Bir zat, bir adam çıkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e diyor ki مَا بَعْلُوا الْمُؤْمِنِينَ يُفْتَنُونَ ف۪ي قُبُورِهِمْ اِلَّا الشَّهِيدِ Diyor, müminler kabirlerinde hesaba çekilecekler, suale, sorguya çekilecekler. Şehitler hariç, niye? Niye? Yani şehitlere niye bu yapılmayacak? Ne diyor Aleyhisselam? Kefe <gülüyor> bi barikati's suyufi ala ra'si fitneten. Diyor şehidin diyor kafasında uçuşan o kılıçların diyor parlaklığı yani kılıçlara güneş vuruyor. Eskiden kılıçları böyle savaşlarda güneşle tutarlarmış. O demiri kırılmasın diye savaşta böyle yumuşatırlarmış. Onun başında diyor şakıyan o kılıçlar diyor şeyde fitne olarak imtihan olarak Yeter. O sorgu ona yeter. Bir daha kabirde sorguya, suale gerek yok onun için. Yani şehadet, Allah yolunda şehit olmak, şehit düşmek güzel bir sonuç. Güzel bir alamet. Şeyh Albani Rahim Allah diyor ki bu fazilete, bu mükafata şehit düşmese de şehit olmasa da şehit düşmeyi arzulayan, şehit olmayı arzulayan ve Allah'tan bunu isteyen insanlar ayrı nail olur diyor Şeyh Albani Rahim Allah. Çünkü bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: "Men se'al Allah'a şehadete bir sidqin kim diyor Allah Teala'ya sıdk ile, samimiyetle şahadeti sorar, şahadeti isterse Allah Teala'dan, bellagha Allah menazile şuhada." Allah Teala onu, o kimseyi şehitler menzilesine, mertebesine diyor yükseltir. Ve inna ta'ala firashi. Yani ki bu adam yatanda ölse bile. Onun için insan Allah-u bunu isteyecek. Diyecek Allah'ım beni şehitler kervanına kat, beni şehitlerden eyle. Bu hadiste İmam-ı Müslim rivayet etmekte. Evet. Beşinci hadis. El-Mevtu gazyen fi sevîlillâh. Ölüm yolunda, Allah yolunda savaşarak ölmek. Az öncesi savaş meydanında ölmek bu ise Allah yolunda savaş ederek savaşa çıkan kimsenin ölümü. Bu konudaki ilk rivayet İmam Müslim'in rivayeti. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Ma ta'uddun eş-şehide Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına soruyor. "Size göre şehit kimdir?" Diyorlar ki "Kâlu ya Resulullah, men kutile fi sebilillah fehuve şehid. Allah yolunda öldürülen şehittir. Diyor ki Aleyhisselam. <gülüyor> o halde diyor Peygamberimiz, ümmetimden diyor şehit olanlar ne kadar az. Yani ümmetin sayısına göre Allah yolunda öldürülenler orantı olarak bakıldığında çok az olduğunu görüyorsunuz değil mi? Savaşlarda, Allah yolunda öldürülen şehitlere bakın. Bir de ümmetin sayısına bakın. Oran çok az. Diyor ki aleyhissalatü vesselam, sahabeler diyor ki, kalu فَمَنْهُمْ ya رَسُولَ اللّٰهِ Peki başka kimler? Şehit hükmündedir. Ey Allah'ın Resulü diye soruyorlar. Aleyhissalatu vesselam. Diyor ki aleyhissalatu vesselam. Men kutile fî sebî lillâhi şehid. Allah yolunda öldürülen şehittir. Ve men mâte fî sebî lillâhi fe şehid. Allah yolunda öldürülen ölen şehittir. Ölen. Ve men mâte fî ta'ûni fe huve şehid. Ta'ûn hastalığından ölen, neba hastalığından ölen şehittir. Ve men mâte fî l-batnî fe huve şehid. Ne demek batn karın yani karın hastalığından karnının ağrımasından, yani bağırsaktır iç hastalıklar yani dahili hastalıklar diyoruz ya iç hastalıklar Mide hastalıkları bağırsak hastalıkları ciğer hastalıkları bak rivayetlerde gelecek o yani bu hastalıklardan ölen diyor şehit diyor mesela mesela walgarik şehid denizde boğulan şehittir akrajou muslim o ahmet evet Altıncı husus, el mevtu Az önce zikredilen veba, veba ile ölmek, veba sebebiyle ölmek. An Hafsat'a i̇bn Sirin kâlet kâleli qale Enes ibn-i Malik. i̇bn Sirin'in e, e, Sirin'in kızı Hafsa e, diyor ki, Enes ibn Malik bana dedi ki bilmem mâte Yahya ibn Ebi Amr'a soruyor Enes ibn-i Malik. Yahya ibn Amr'a nasıl öldü? Neden öldü? Kâlet kultu bit ta'un. Ben de cevap verdim Ta'un, vebadan öldü. Fekal Enes dedi ki diyor. "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki: "Et ta'unu şehadetun li kulli muslim." Ta'un ve hastalığı her mümin için bir şehadettir. Şehadet hükmündedir. Bunu da İmam Buhari rivayet etmiş. Evet. 6. husus, 7. husus. El meutu bi da'il Karın arasıyla ölmek rivayet imam muslim az önceki rivayeti ben karın ağrısı sebebiyle karın hastalığı sebebiyle ölen şehittir. Evet. Abdullah ibn Yasar anlatıyor diyor ki kale kuntu sen ve Süleyman ibn Surad ben ve diyor Süleyman bin Surad oturuyorduk. ve Halid ibn Urfuda ve Halid ibn Urfuda da yanımızdaydı. Fazıkarı <gülüyor> anne, bir adamın öldüğünü konuşuyorlardı. Dediler ki diyor, Ma'te bi batnihi, karın ağrısından öldü, karın hastalıklarından öldü. Fııda huma yächthiyan en yikuna şuhadâa cenazesihi, فقال أحدُهم على الآخر. Aynı zamanda diyor, bu ikisini, bu iki, yani bu kimseler, bu karın hastalığından ölen, iç hastalıklardan ölen adamın cenazesine katılmak istiyorlardı. Birisi diğerine dedi ki diyor. Elam ya kul, <gül> Rasulullah sallallahu alaihi sellem Rasulullah'ın böyle dediğini biliyor, bilmiyor musun? Böyle demedi mi? Men yaktolu batnu falan yu azdebefi kabrihi. Karın ağrısından, mide hastalığından ölen kimseye kabir azabı yoktur. Kabirde azap görmeyecektir. Dediğini duydun mu? Rasulullah böyle dedi mi? Fakalel <gül> ahar diğeri diyor ki, bela ilahis. Bir rivayet diyor ki sadaktı, evet doğru söyledim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Demek ki yani bir insanın karın hastalığıyla ölmesi, bağırsak hastalığıyla ölmesi, mide hastalığıyla ölmesi hayra alamet, güzel bir alamet. Bir, onun şehit hükmünde ölmesini gösteriyor. İki, onun kabir azabından düğçer olduğunu, kabir azabına uğratılmayacağını bizlere gösteriyor. Bu hadisi İmam Nesai ve Tirmizi rivayet etmiş. 8. ve dokuzuncu alametler. El-Mewtu <gülüyor> Al Bil-Gharak Vel-Hedim. Boğularak ve enkaz altında kalarak ölmek. Diyor ki rivayette eş şühedâ o Khamse. Bu rivayet İmam Bukhari'nin ve Müslim'in rivayeti. Aleyhissalatü Vesselam'ın. Şehitler kaç sınıftır? Beş sınıftır. El-Matu'unu <gülüyor> Ta'un, vebah hastalığından ölenler. Vel-Mabtu'unu <gülüyor> Batın, karın hastalığından ölenler. vel <gülüyor> garaku ...boğulanlar... o sahibul hadmi ...enkaz altında kalanlar... ...bina çökmüş üstüne mesela... çığı çökmüş... ...şeyler yıkılmış... ...ve şehidu fi sebîlillâh... ...ve Allah yolunda... ...şehid olanlar... ...onuncu emare... ...kişinin güzel ölüm ile... ...güzel sonuç ile öldüğüne işaret olun... ...onuncu alamet... ...kadının... ...ne yapması karınındaki çocuğuyla ölmesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir rivayette "Vel mer'atu ve duha cem'a kanında çocuğuyla ölen ölümüne kanındaki çocuğu sebep olan kadın" Bu da şehitler hükmünde arkadaşlar. Şehit hükmünde. Ta bunların hepsinde ne şartı aranıyor? İman şartı aranıyor. Tevhid şartı ananıyor. Bu hadisinde İmam Ahmet Darimi ve Tayali rivayet etmiş. İsnad-ı Sahih. 11. emare ve 12. emare. el maut bil bil-harq ve-Zat-ı'l-Camb' Yangında ölenler. Bakın Allah-u Teala'nın kadar gelişir arkadaşlar. Yani allah Teala bizleri affetmek için, bağışlamak için o kadar çok sebepler halketmiş ki. Yani Kul bu sebepleri de yapması lazım. Göz önüne getirerek Allah-u Teala'nın ne kadar merhametli olduğunu şöyle bir düşünmeli. Ve rahmetini kazanmak için, rahmetini elde etmek için yakarıp yalvar yalvarmalı. Allah-u Teala'dan husnel hatime edilemeli. Aleyhisselatü Vesselam bir rivayette diyor ki, وَالْحَرَقُ شَهِيدُ وَالَّذ۪ي يَمُوتُ تَحْتَ الْهَدْمِ شَهِيدُ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجُمْعٍ Yanan kişi nedir? Şehittir. Enkaz altında kalan kimse şehittir. Karnındaki çocuktan dolayı ölen kadın şehittir. Vâtul Cemb rivayetlerde geçen Zâtul arkadaşlar. İbn Mehle bunun tefsirinde diyor ki yani ciğer hastalığı hatta böyle bazı şeyde akciğer. Hadi bugün modern tıpta ona ne deniyor? Tüberküloz tarzı hastalıklar. Artık böyle e, ciğerlerin iltihap kaplayıp e, kişinin yaşamına son veren bir hastalık. 13. üçüncü emare sil hastalığı. Bu sil hastalığı da tüberküloz olarak açıklanıyor bugünkü modern hastalıklarda. Az önceki zikettiğimiz zatilcem ile aynı açıklayanlar var. Zatilcem bir sihrden dolayı ölen, e, ishalden dolayı ölen diye açıklayanlar var. El katilu fi sabilillah şahada. Bunları rivayet ediyor ki Allah yolunda öldürülmek şahadettir. Ve nufusa şahada, lousa kadınlar şehittir. Ve haraq <coughs> şahada, yana rakulmek şahadettir. Ve gırık şahada, ölüm şahadettir. Ve silu şahada, işte bu ciğerlerdeki, o bağırsaklardaki hastalık. Diyorlar bazı şarihler. Ve'l-batnu şehadet. Mide hastalığı. Şehadet. Şehadet hükmündedir. 14. emare. Alamet. El-mavtu fisebili difa'anil mal. El-muradu gasbuhu. Gasp edilmek istenen malını savunurken ölen kimse. Adamın evine hırsız giriyor. Malını çalmak isteyen birisi var. Bunu müdafaa etmek için, savunmak için ayak diretiyor. Yani mukavemet gösteriyor. Karşı çıkıyor, öldürülüyor. Bununla alakalı hadis Buhari ve Müslim'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Men kutile dun malihi, فهو şehid Malı uğruna öldürülen şehittir. Aynı şekilde dini uğruna öldürülen de şehittir. Aleyhisselam diyor ki: "Men kutile dun malihi فهو şehid وَمَنْ قُتِلَ دُونَ اَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ Ailesi uğruna öldürülen şehittir. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ د۪ينِ فَهُوَ شَهِيدٌ Dini uğruna öldürülen şehittir. وَمَنْ قُتِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ Kanı uğruna, kendi nefsini koruma uğruna öldürülen şehittir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu hadis Ebu Davud rivayet etmiş. 14. emare alamet ölüm murabitan fi sebebi'lillah Allah yolunda nöbet beklerken ölmek Allah yolunda nöbet bekliyorsun Allah için Allah'ın dini için Müslüman ordularını korumak için Müslüman topraklarını korumak için diyor Kâsevetü sallallahu aleyhi ve sellem Ribatu bir gece diyor nöbet yahut da bir gün nöbet hayrun daha hayırlıdır min sıyam şehrin ve kıyamehi bir ayı oruçlu geçirmekten ve bir ayı geceleri namaz kılmaktan daha hayırlıdır. Ve in ma tecra alayhi amelu allazi kana ya'maluhu. Şayet diyor, o halde ölürse yani o nöbet tutarken o halde ölürse onun diyor ki o ameli onun üzerine ne yapılır? Sürekli yazılır. Yani o ameli yapıyormuş gibi kabul edilir. Ve ucru alayhi rizquhu ve Ona diyor rızkı devam ettirilir. Ve kabirde gelip ona soru soracak olan, sual soracak olan meleklerin fitnesinden, sorusundan, sorgusundan güvende olur. Bu hadisi İmam Müslim rivayet etti. Sonra emare arkadaşlar, kişinin salih amel üzerine ölmesi. Yani allah Teala ayaklarımızı sabit kılsın. Birçok insan var, görüyoruz, tanıyoruz, biliyoruz, yakınımız, eşimiz, dostumuz, arkadaşımız. Namaza başlıyor. Oruç tutuyor. Bakıyorsun ki yaşlandıktan sonra adam huysuzlanıyor. Bir haller alıyor. Tembellik alıyor. Çeşitli bahaneler uydurmaya çalışıyor. Bakıyorsun namazı terk ediyor. Dizlerim diyor bükülmüyor. İşte taburede kılmaktan diyor tanıyorum. Farklı farklı bahaneler. Bir de bakıyorsunuz ki adam namazsız ölüyor. Bir de bakıyorsunuz ki adam oruçsuz ölüyor. E, kimilerde var ki bakıyorsunuz ki Allah tarafından hatime yazmış. Adam secde halinde vefat ediyor. Oruçluyken o gün oruçlu. Ölümünü Allah öyle yazmış oluşurken vefat ediyor. Diyor ki rivayette <gülüyor> man qala la ilahe illallah ibtigae vecihillah hutima lehu biha dakhala'l cenneh. Kim la ilahe der, Allah'ın yüzünü arzulayarak la ilahe der ve bununla diyor ölürse cennete girer. Ve men samaya yomen ibtigae Kim diyor Allah'ın yüzünü arzulayarak onu tutar ve hutima lehu dünyadaki diyor son hali olur. Bu şekilde ölürse kalal cennet. Cennete girer. Ve men tasaddaqa bi sadakatin. Kim bir sadaka verir? Bununla Allah'ın yüzünü arzular ise hutime lehu biha. Bununla da ölürse dakelel cennet. Ne var? Cennete girer. Evet. allah Teala'dan niyazımız bizleri burada Şeyh Albani Rahimahullah'ın zikretmiş olduğu Hüsnü'l-Hatime ile canımızı alması. Burada Şeyh Albani Allah bir uyarı yapmış, güzel bir uyarı. Diyor ki, birçok insan bugün diyor şehit lafzını çok böyle kolayca kullanıyor kişiler hakkında, insanlar hakkında. falan şehit oldu. Diye. Halbuki İmam Bukhari Rahimahullah'ın sahihinde şöyle bir bab var. Diyor ki İmam Bukhari Babun, la Fuanun şehit bu falanca şehittir denilmez bahsi baba ne diyecek İnşallah umulur ki diyeceksin. Çünkü bu falanca şehit olmuştur ee, hükümünü vermek sana malum olmayan bir hüküm yani. o adamın hangi e, kalp üzerine hangi niyet üzerine öldüğünü bilemez hadislerde de olduğu gibi değil mi Dışarıdan görenler adamın Allah için savaştığını, kahramanca savaştığını görüyorlar. Aleyhissalatu vesselam diyor ki o ateşte birisi merak ediyor, takip ediyor. Bir de bakıyor ki adam en son kendini abi öldürerek yaralanınca intihar ederek ölüp gidiyor. Allah Teala bizlerin sonlarını güzel sonlanan güzel son olanlardan eylesin. Burada kalalım inşallah. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden دوام ادير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك وأتوب إليك.